''Kral onu bana getirin.'' dedi. Elçi Yusuf'a gelince Yusuf dedi ki, ''Efendine dön de ellerini kesen o kadınların derdi neydi?'' diye sor. ''Şüphesiz Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir.''